Budur dan tamam. Geçen dersimizde evet. Hayatımı... evet. ki, e, bu kimanın hayatından nasıl dersler çıkarabiliriz? Onu anlatayım. Şimdi inşallah kavagül alva, 4 h ile e, metnine başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim.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 dünyada ve ahirette seni veli edinmesini istiyorum, seni veli edinmesini istiyorum, dost edinmesini istiyorum. ve an yajaleka ve seni kılmasını istiyorum, mübarekken, mübarek kılmasını istiyorum. Aynama kuntak, nerede olursan ol, seni bereketli ve mübarek kılmasını istiyorum. Başka, wa an yajaleka ve seni kılmasını istiyorum, mimen, ıda u'gutiya verildiği zaman şükredenlerden. Ve iba betuliye sabr. İmtehana tabi tutulduğunda, belaya tabi tutulduğunda sabredenlerden. edenlerden. Ve günah işlediği zaman istigfar. İstigfar edenlerden. Niye bunu istiyorum? Fa inna halihfelafte. Çünkü bu üçü yani verildiğinde şükür, bela anda sabır, günah anında istigfar. Onu ve sevadeti saadetin ünvanıdır." diyor. Yani bu üçü kimde varsa o sa'id olanlardandır, diyor. Bu, metnin girişi, yani okumuş olduğum kısım, e, Kavaedül Erba'a metnimizin girişi. Şimdi tahsilatına gidelim, metni. Önce tercümesini yaptık, sonra tahsilatına gidelim. Şimdi evvela dedi ki bize Şeyh Muhammedin Ya'zü'l-Allah, kelime اللّٰهَ الْكَلِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ Allah'tan istiyorum.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 Ulubiyet Tepkisi eser Allah emkeliyim. Allah'tan istiyor, Bu Ulubiyet Tepkisi. Ulubiyet Tepkisine di Kulun kendinden çıkan fiillerde Allah Azze ve bildirmesi. Ulubiyet Tepkisi Kulun Allah'ı Allah'ın fiillerinde bildirmesi. Rablik, Arşın Sahibi olma bu Allah Azze ve Kişinin Allah Azze ve Celle'den istemesi bu ise Ulubiyet Tepkisi. Râşşâkh ne yaptı? Allah'tan istiyorum. Rabbel Arşil Azze ve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 Sonra neyi inkar ediyordu Allah Azze ve Celle'de de? <gülüyor> nereye çeviriliyorsunuz? Yani madem bu sıfatlar Allah Azze ve Celle'ye aitse nereye gidiyorsunuz? Bakın burada bize aslında bir örnek var. Mesela birçok davetçinin hata yaptığı konulardan bir tanesini direkt glubiyet tevhidinden karşıdakini anlatmaya başlıyor. Yanlış. Çünkü önce karşıdaki ortak noktayı tespit edeceksin, ortak noktayı zikrettikten sonra, ona da iddial ettirdikten sonra, bu sefer nereye geleceksin? Asıl anlatmak istediğin meseleye geleceksin. Yani bir adama önce La ilahe illa Allah'ı anlatmaktan önce Allah'ın yaratıcı olduğunu anlatabilirsin. Çünkü o, içinizin arasındaki ortak kabul noktası. O, Allah yaratan değil mi? Allah rızık veren değil mi? Allah gökten bize bütün güzellikleri indiren değil mi? Öyleyse niye Allah'tan başkasına ibadet edeceğiz? Niye ondan başkasına dua edeceğiz? Niye gökyüzünün bütün güzelliklerini ona verip, diğer yüzünün güzelliklerini başka başka kişilere, kurumlara, partilere vesaire vereceğim diye. Bu uslup, Kur'an-ı Kerim'in uslubu, davetçilerin de tapaması gereken usluplardan bir tanesi değil mi? Mesela Allah ve celle ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْدَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَذَاءِ فَذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْ A ilahumna Allah bednun kamil yaradı. Kimdir yeri ve göyü yaratan? Kimdir gökten size su indiren? Kimdir o suyla size en güzel bahçeleri bitiren? Sizin hiçbiriniz o suyla o bahçeleri bitiremezsiniz. Allah'tan başka ilahlar mı ediniyorsunuz diye. Onlar birlikte çevrilen bir kuvvettir. Ama ama jāl al-ard al-qarara, vajāl al-kilālah anhara, vajāl al-ha rawāsiya, vajāl biin al-bahrin hajizah. A Allah بَلْاَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Kimdir yeryüzünü sağlam kılan, kimdir o gö yeryüzüne şeyler yapan, nehirler kılan, kimdir oralar dengeler dursun diye oralara damlar koyan, kimdir denizlerin arasına ayıran, hani tatlı suyla tuzlu suyu birbirinden karıştırmayan, müşrikler de Allah'tır diyecekler. Allah da akabini söylüyor. اَاِلَهُمْ <gülüyor> Allah Buna rağmen Allah'la beraber başka ilahlar mı ediniyorsunuz? Onlar bilmeyen bir kavimdir. أَمَّنْ يُجِيبُوا مُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِبُوا سُوءَ وَيَجْعَالُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَا إِلَٰهُمْ مَعَ اللّٰهُ قَلِيلًا مَا تَزَكَّرُونَ Kimdir? Darda kalan, e, darda kalanın sıkıntısını gideren, insanlardan kötülüğü açan, sizi yeryüzünün halifeleri kılan. Kimdir bu? Herkesin fıtratında var bu Allah'tır. E dedik, أَا إِلَٰهُمْ Allah'la beraber başka ilahlar mı? ediniyorsunuz diye daha devam ediyor ayet. Emme yehi ku fi zulumatil farl Sizi behs ziyade şeyde karada karada ve denize şey yapan eee kanunlarda size yol gösteren sizi yerden gökten rızıklandıran e, yaratmayı yaratan ondan sonra tekrardan geri döndüren kimdir bunun eilanu <gülüyor> allah Allah'tan başka ilahlar mı ediniyorsunuz diye. Bu uslub Kur'an-ı Kerim'in uslubu. Önce rububiyet tevhidiyle, yani şöyle rububiyet tevhidi ulubiyet tevhidinin nedir?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 eee ibadet edilen ancak kabul ediyoruz. Çünkü tek yaratan, tek rızık veren, tek mülkün sahibi olman, tek hükmetme yetkisine sahip olan Allah Teala cünde olduğu için. Tamam? İnşallah. "Teni etevellake fi dunya ve ahireh." Bizim için dua ediyor. Karşımdaki insanların hepsi bizim için dua ediyor. Niye bize dua ettik? Sebep, Yani Şeyh Muhammed bin Abdullah rahmetullah. Niye bizim için dua etti? Şundan dolayı. Hidayet kaç kısımdır? Hidayet 2 kısımdır. Doğru mu? Biri hidayet-i tevfik, biri de hidayet-i irşad. Hidayet-i tevfik demek, Allah'ın insanı hidayet etmesi demek, seni hidayete muvaffak olması demek. Hidayet-i irşad ise, birinin buna sebep olması, vesile olması demek. Doğru mu? Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de bazen peygamberi hidayet edici olarak isimlerdiriyor. Bazen sen kimseyi hidayet edemezsin diyor. Burada çelişki mi var? اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ Walakin Allah hayye bi men sen istediğini giderte elde edemezsin ey Muhammed Allah dilediğini giderendir bu bir ayet doğru mu bu ayet kimin aklında inmiş amcası Ebu Talib'in dilendiği için ulaşırken Allah da üzülmesin diye bu ayet kelime indirdi aynı Allah peygamber Aleyhisselam için ne diyor peygamber Aleyhisselam ve inneke leledet ila salati'l mustafı sen insanları doğru yola hidayet edersin diyor peygamber Aleyhisselam Nasıl yapacağız şimdi? Bir taraftan hidayeti ispat ediyor, bir taraftan hidayeti nefret ediyor, şundan. Çünkü hidayet iki kısım, biri hidayet-i tevfik, insanların Müslüman olması, ne demek? Bu kimin elinde? Bu sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın elinde. Çünkü onun isimlerinden biri nedir? El-Hadi, hidayet edendir. Doğru mu? Ne Peygamber vesselam, ne de bir başkası insanların hidayet etmesine vesile olamaz. İkincisi ise hidayet ül vesile olmak.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 o da alemler var, Allah'ın elinde. Onun için dua edin. Tamam mı? Kendi üstüne düşeni yaptı. Sonra kalanını Allahu Celle bıraktı. Bizim için dua edin. En tevellak fi'd dunya ve'l ahira. isimlerinden bir tanesi nedir? İsimlerinden ve sıfatlarından bir tanesi. Allahu veli'l ladina amenu. Allah iman edenlerin dostudur. Dost demek ne demek? Veli kelimesinin manası, lugat'taki manası ne demek? Asli, asli, lügat, lügattan aslında O şerhi manası, o lügat manasının lazımı işte, yani olması gereken. Yok. Veli kelimesinin Arap aslı lügatındaki, Arap lügatındaki aslı manası, bak şu anda Haza Yelihi, bu yakındır. Hemen benim akabimde bu geliyor, bak Haza Yelihi diyorum, bu yakındır. El-dunûk tamam. <gülüyor> ve'l-gûrb. Yakınlık demek, tamam. Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemek yerine diyor? Kul mimma yediyke. Sana yakın olan hemen önünden geliyor. Yani sana neresi yakınsa oradan geliyor. Asıl manası yakınlık, tamam. Yakın olmanın gerekleri ise şer'i manası Yardım etmek, sevmek vesaire. Bunlar da şer'i manalar. Allah müminlerin dostudur, müminlerin velisidir, değil mi?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 yani oranın kötülüklerinden insana muhafaza etmesidir, onun için bize dua ettik. وَاَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا اِنَ مَاْتُمْتَكَ Nerede olursan ol, Allah seni bereketli kılsın, dedi, mübarek kılsın. Mübarekin asrı ne? Bereke. Bereke'nin manasını ne? Bereke, ve ziyade. Bir şeyin artması ve ziyade kurması, fakat olumsuzlukta kullanılması. Değil mi? Neden kullanılır? Hayırda kullanılır. Bu bir dua, nereden aldı bunu? Kur'an içerisinde. Kimden ee, İsa Aleyhisselamın khususunda, Vajālani mubāraken, eynama kuntu, İsa Aleyhisselam kendini tanıtırken ve Allah beni nerede olursam olayım mubārak oldun. Bir eyer manası ne demek? Mubārakin manası yani Allah Azze beni nerede olursam olayım hissi ve manevi olaraktan hayırı çok insanlara faydalı bir insan haline getirdi. Hani hatırlarsanız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman'ı tanımlarken ne diyordu? اِنَّ مِنَشَّجْ عَرِشَيْ عَرَبَّنْ لَا يَسْقُتُوا وَرَقُوْهَا Ağaçlardan öyle bir ağaç vardır ki o yapraklarını dökmez. Bunu ne için soruyordu Peygamber sahabeya? <gülüyor> Bana anlat, nedir o? Diyordu Peygamber, Müslüman'a benzetmek için. Müslüman'ı kurma ağacına benzetiyor Peygamber. Kurma ağacının özelliğini yaz, kış, ondan fayda eksik olmaz. Sürekli faydalıdır, ondan faydalanmak isteyen için bir rivayette de peygamberin dedi ki: "Lâne beraketu hu ke Onun bereketi Müslümanın bereketi gibidir. Müslüman normalden olması lazım? bereketli olması lazım. Yani nerede olursa olsun itikadıyla, sözleriyle, fiilleriyle başkalarına faydası olması lazım. Şeyh Muhammed bin Abdülvâhid de bu şekilde dua etti. "Ve en yecâleke mübâraken eynemâ kunt." Nerede olursan ol Allah seni mübarek kılsın, bereketli kılsın diye. وَاَنْ يَجَعَلَكَ وَسَنِنْ قِلْسِنْ مِمَّا اِذَا اُعْتِيَا شَكَرًا Verildiği zaman şükredenlerden kılsın. وَإِذَا اُتُولِيَا صَبَرًا Belaya uğradığı zaman sabredenlerden kılsın. وَإِذَا اَزْنَبَا استغفَرًا Ve günah işlediği zaman da istiğfar edenlerden kılsın. فَإِنَّا هَذِرِهِ سَلَاسَ Çünkü bu üçü unvan saade sa'adet, şeydir, unvan -us. Şimdi biliyorsunuz, Kuran ve Sünnet'in kullandığı tanımlardan bir tanesi Sa'id ve Şakil kavramı. Sa'id ve Şakil kavramı. Allah ayet-i kerimede ne diyor? فَمِنْهُمْ ve وَسَعِيلُ Onlardan insanları, gruplara ayırırken Sa'id olanlar vardır, mutlu olanlar vardır, bir de Şakil olanlar vardır. Peygamber hadisten hatırlıyorsanız, insanın yaratılışını anlatan hadiste Aleyhisselatü vesselam ne diyordu? evrelerini anlattıktan sonra sonra Allah ona bir melek gönderir. Ne ile gönderir? Dört şeyi yazar. Neydi o şey? Ecelini, ecelini rızkını, rızkını şakimi, şakimi erkek mi, kadın mı olacağını. Değil mi? şakim mi Said mi olacağını. Yani bu adam dünyada ve ahirette olacak? E, azgınlık, bedbahtlık ehli olacak?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 Şükrün kelime anlamını bile var mı? Şükrün kelime anlamını. Teşekkür. Teşekkür etmek. Luhattaki asıl manası ise, kişinin kendisine yapılan iyiliği itiraf etmesi. Kişinin kendine yapılan iyiliği itiraf etmesi. Allah'ın isimlerinden bir tanesi ne? Eşşekûr. Allah şekurdur. Yani şekur yapılan iyiliklere şükredendir.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 Peygamberin risalet vesamı kitabını hadisik bunların hepsini özetliyor değil mi? Ma'u'tiya ahadun ma'u'tiya ahadun min ata'in min atain hayrun ve اوسarun min sabr Hiç kimse sabırdan daha hayırlı ve sabırdan daha geniş bir hediye ile ediyelenilmemişti diye. Yani Allah'ın özetlen ve insana verdiği en geniş ve en hayırlı nimet hangisidir? İnsanın sabırlı e, olabilmesidir. Sabır neyim?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 Demek ki Allah'ı zerre kadar tanımamış demek. O, demek ki Allah'ı zerre kadar tanımamış demek. Niye? Çünkü Allah Teala <gülüyor> kullarına da böyle diyor. Ya ibadiyellezine israfu ala enfusihim la taqunetu min rahmetillah. Ya ibadiyellezine israfu ala enfusihim. Ey günahçı kullarım demiyor lan. Hakikat dedim. Ya <gülüyor> ibadiyellezine israfu <gülüyor> ala enfusihim. Nefs sahibi hakkında israfa giden kullar. Yani çok çok günah işleyen kullar. Ne yapmayın? La taknatul me rahmetillah. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Sebep. Peki niye Allah rahmetinden ümit kesmeyeceğiz? İnna Allah yafirudunu ve cemiyat. Çünkü Allah azze bütün günahları affeder. Allah azze bütün günahları affeder. Doğru mu? İnna Allah yafirudiyahu billeyli liyatuba musiunnahar. وَبَيَسُطُوا يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ حُسِيبٌ لَيْلِ Allah Azze ve gündüz ellerini açar, ta ki gece günah işleyen adam tövbe etsin. Gece ellerini açar, ta ki gündüz günah işleyen adam tövbe etsin diye. Allah Azze ve rahmeti bu kadar geniş. Hani Peygamber صحابıyla beraberken, kadının bir tanesi çocuğunu kaybetmiş, çocuğunu kaybeden bir anne düşünün, nasıl koşturuyor kadın.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 insanın günahının büyüklüğünü insana hatırlatarak Allah'ın rahmetinden ümit kestirmesiniz. Doğru mu? Mesela özel bir günah tekerrür ettiği zaman. Yani bir günah değil de mesela aynı günah 2-3 oldu mu bu sefer gelip adama şeytana. Yani bak bir grup insan Allah'a değer vermesin diye uğraşır. Bir grup insana da Allah'a değer verdirerekten tövbeden onları alıp ayır. Alemlerin Rabbi olan Allah bu iş biberon mudur kardeşim? Geldiğinde günah işleyeceksin. Firahını bitirdiğin zaman, ondan sonra tekrardan güneceksin, Rabbine güneceksin falan. Allah bu kadar basit mi? Ee, şeytan abi bu. Senin gözünde Allah'a tazim. Zaten insanın içinden bir sesin Allah'a tazim ettiği geliyorsa insanın aklına orada şeytanın önemlisinin bir payı vardır. Çünkü iç, içeriden böyle bir ses gelmez. Dışarıdan içeri böyle bir ses gider ama içeriden dışarıda böyle bir sesin çıkması mümkün. Ee, yani sen kendi nefsine bunu kabul ettirmek için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 ve sürekli Allah'a Tövbe ile istiğfarla yönelmek lazım, tamam Bunlar bize Şeyh Muhammed ibn Abdülubhab'ın yapmış olduğu dualar. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğinde bir şey var mı? اعلم ارشادك الله لدعاته اعلم bil ki Allah الله لدعاته Allah seni kendi kaatine irşad etsin. <gülüyor> Bu da bir dua herkese. Şimdi konuya giriyoruz. <gülüyor> An al Hanefiyet millet İbrahim, an tağbud Allahı wahdahu muklesen nabud din. Hanefiyet, yani İbrahim'in milleti olan şey Haneflik nedir? An tağbud Allahı, Allah ibadet etmendir, wahdahu muklesen nabud Dini Allah'a halis kılarak Allah azze ibadet etmeniz. وَبِذَٰلِكَ أَمَرَ اللّٰهُ جَمِيعًنْ نَاسِ Allah bunun ile bütün insanlara emretmiştir. وَخَلَقَهُمْ ve وَإِنسَنْنَرِي قُلُمْ اچُمْ yaratmıştır كَمَا قال تعالى dediği gibi وَمَا <gülüyor> Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi diyor ki şey İş bilmen gereken mesele nedir? İş bilmen gereken mesele şudur: Haniflik nedir? Haniflik, Milleti İbrahim demek, Allah'ı sadece ibadette birlemek. dini Allah'a halis olarak Allah'a zevcede ibadette birlemektir. Bunun delili nedir? Bunun delili ise: Omer kalan sulh cinn'e ve ins'e iller Allah insanları yaratmış olduğu tek gaye nedir? İnsanları yaratmış olduğu tek gaye. İnsanların Allah'a özelce de ibadet etmesidir. Doğru mu? Başka bir gaye var mı? Yok. Bunu bilmenin insana ne tür bir faydası var? Yani mesela şimdi biz bunu öğrendik. Millet İbrahim halif olma. tabi bu bir kısmı hepsi değil. Çünkü millet İbrahim ney? Millet İbrahim Allah'a ibadette birlemek ve Allah'a ibadette birlemeyenlerin itikatlarından ve cisimlerine teberret etmektir. Doğru mu? Millet İbrahim yani bir adamın İbrahim Aleyhisselam'ın milletine tabi olmasının yolu ikidir. Bir Allah'a ibadette birlemek, iki Allah'a ibadette birlemeyenlerin idikatlarından ve şahsiyetlerinden ne yapmakdır? Şahsiyetlerinden beri olmakdır. Ve ifkala İbrahimu l-Abihi wa Qomhi inni inni bari'u mima ta'budun illa zadi faterani fain muzehti. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki ben sizlerden Allah dışında bariy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 Tamam Mesela diyelim ki biz bir hayat yaşıyoruz ve bu hayatın içerisinde e, bazen bazı şeyler çakışıyor. Yani Allah'a kulluk edelim derken mesela benim rızkımızı temin etme önünde bir engel var. Allah'a razı edelim derken aile hayatımıza bir engel çıkıyor. Allah'a razı edelim derken dost akrabalık ilişkilerimiz edelim diyor. Yani bize ait olan bir takım maslahatlar bazen Allah'a ibadet edeceğiz derken karşı karşıya geliyor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 Tek ilah Allah'tır. Tek ibadet hakadır. Nereden çıkardık bu manayı? Önce ilah geldi, sonra illa geldi. Doğru mu? Emin hukmu illa lillah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. O sadece ve sadece nereden çıkardık? İn nefi illa istisna. Olumsuzluk hedatından sonra istisna edatı gelirse bu Arap lügatında hasır e, ifadesidir. Hasr usuludur. Bir şey bir şey hasr Burada da bakın önce olumsuzluk geldi. Venne halaktu ben yaratmadım. El cinne cinleri ve insanları illâ istisna, Tek bir sebepten dolayı Hasr ediyor buraya. لِيَعْبُدُونَ Buradaki lâmin ne lâmin? بُلَامْ لَامِ Yani biri sorabilir, ''Ya Rab, sen insanları ve cinleri hangi illetten dolayı yarattın?'' Hangi sebepten dolayı yarattın? إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sadece beni ibadette bildesin O zaman bu ayette birinci şey ne? Öğreneceğimiz hasr var. İkinci, تَعْلِيلِ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 bana ibadet etsinler diye yarattım doğru ama piyasaya baktığımız zaman insanların birçoğu Allah ibadetle ne yapmıyorlar ibadete bilemiyorlar. E o zaman Haşa Allah Azze söylediği bu karşılığı yok mu e misal öyleyse bu ayet kelimesinde ne var bu ayet kelimesinde hazif var o hazifi buna ne diyoruz delaretur <gülüyor> yaktidar yani bir ayet kelime varsa ve o ayetin zahiri bu şeye başka ayetlere uymuyorsa demek ki orada delalet-ül iktidar diyoruz. Yani orada mutlaka e, lafızda zikredilmeyen ama mutlaka bilinmesi gereken bir şey var. Mesela buna örnek neyi verebiliriz? اِنَّمَ الْعَمَلُوا بِالنِّيَاۜ ''Ancak ameller niyetlere göredir.'' diyor Peygamberler, niyetlerle vardır. Doğru mu? Peki niyetsiz amel yapan bir, bir sürü insan yok mu? E ne? şimdi haşa Peygamber yalan mı söylüyor haşa <gülüyor> ve Yani diyor ki ameller niyetlerle vardır. E bir sürü insan var. E bu insanlar şey yapmıyorlar, e amel yapıyorlar ama amellerinde, amellerinde niyet yok. Nasıl anlayacağız bunu? İnlemel amalı, tasipu bir Yani ameller acayip niyetlerle sahip olur. Bunu takdir etmediğimiz zaman, bu kelimeyi takdir etmediğimiz zaman yanlış anlaşılıyor kalism. Doğru mu? Bu ayette böyle. O zaman burada neyi takdir edeceğiz? Deyeceğiz ki: Wa ma khalaqul cinn wal insa illa li amulahum bil aibade. Onlara ibadeti emretmek için onlar yaratıldı. Onlara ibadeti emretmek için onları yarattı. Yoksa eğer Allah insanlara ibadet etmek için yaratsaydı, mesela şimdi Allah seni iki elli iki kollu yaratmış, doğru mu? İnsandan herhangi bir varlık ben iki kollu olmayacağım, dört kollu beş ayaklı olacağım diyebilir mi? İnsan Allah'ın yaratmasına itiraz edebilir mi? Mümkün mü Allah'ın yaratmasının karşısında insanın kendi iradesiyle durması? Mümkün değil, doğru mu? E herkese Allah bizi O'na ibadet edelim diye yarattıysa,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 Buradaki ibadet, irade olan ibadet değildir. Buradaki ibadet, irade ile tercih edilen ibadet değildir. Bu zorla herkesin Allah'ın kulu olaraktan Allah'a ibadet etmesidir. Doğru mu? وَإِنَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لَا تَرْرَحْمَنِ عَبْدًا Kıyamet gününde, yerde ve gökte olan her şey Allah'a ne olarak gelecek? Rahman'a kul olarak gelecek. Ebu Celil kul olarak gelecek. Resulullah da kul olarak gelecek. Nasıl buradaki kulluktan kasıt?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 İbadetin manası ne? Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet ibadetine diyarım. Yani bir şey sadece Allah senden sevran oldu mu? Şovu sadece Allah sende yapmaz gerek. Değil mi? İbadet ismun cami on, ki kulli ma yüpü Allahu ve yarzahu min al-amani ve al-qulani al-za'hırati ve al-batını. İbadet Allah zuljeden sevdi ve razı olduğu bütün Zahiri ve batini sözler ve amelleri kapsayan isimdir diyor kim? Şeyhul İslam İbn Timir. İbadet budur. Yani biz Allah'ın sebep razı olduğu her şeyde Allah'ı bildiyeceğiz. Allah'ın sebep razı olduğu her şeyde Allah'ı bildiyeceğiz. Tamam? Ona kılaf göcünle malinse illa yapılı. Burada ikinci bir mesele, dikkatinizi çekmesi gereken mesele. Allah'a ibadet meselesinde hiç kimsenin özrü yoktur. Allah'ı ibadette birleme meselesinde hiç kimsenin özrü yoktur. Neden? Bilsin veya bilmesin. devli olsun veya da olmasın. Çünkü insanın Allah'ı ibadette birlemesi için ekstra bir delile ihtiyaç yoktur. Fıtrat delili ve Allah'ın yaratmış olması zaten Allah'ın ibadette birlenmesi için kâbidir. Bakın dikkat edin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ İfadet ile halk arasında bağlantı var. Allah, Allah Kur'an-ı Kerim'in daha en başında Müslüman kafir ayrımı yapmadan bütün insanlığa seslenirken ne diyor? يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Niye? Niye Allah'a ibadet edeceğiz? Sebep الَّذ� والذين من قبلهم sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbimize ibadet edin diyor Allah mesajı Bir insanın Allah üzere ve ibadette bilmesi Allah'a ait olan ibadetleri başkalarına yapmaması meselesi için ekstra bir şeyler bilmesine gerek yok. Allah'ın ve yaratmış olması, bunu bilmeye ve bununla amel etmek için kafidir, yeterlidir. Tamam? Bu da nedir? Bu da çünkü yaratılışın asıl gayesi bu zaten. Yani insanın yaratılışın asıl gayesi bu.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 Yani Allah devaje her meselenin delilini ne yapmış başka bir şeye bağlamış. Mesela, derin alimler demiş ki, bir adam namazın vacip olduğunu inkar ederse ona hücceti kabul ederiz, kabul etmeye etmedi, etmedeyiz. Adam diyor bak demek ki demek ki cahil. Niye? Bak adam namazın vacip olduğunu inkar etti. Ona ama biz ona hücceti kabul ettik ondan sonra. İyi de namazın deriliği ayrı.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 dediğinde sen kardeşim bak namaz vacip sen namazı inkâr. Ha biliyorum de. Dedi, Demek dediği biliyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de der ve akimus salat. Peygamber diyor İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Mesela alimler icmat ediyor. Bunu biliyor. Delil onun yanında mevcut olduğu zaman onun küfürde şüphe ediyor mu insan? Onun küfürde şüphe etmesi mümkün değildir. Ha yani delil mevcut. Adam delilden haberdar. Öyleyse bu adam İslam dininden çıkmıştır diyor. Onun için meseleleri birbirinden karıştırmamamız lazım. Mesela bugün özellikle bir takım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 Geldiniz mi oksunu? Gelmedim. İnşallah itikatta bunu göreceksiniz. Ekseradan Şekolisan Müfimiyenin fetvasında anlatmıştık değil mi? Mardit fetvasını anlatırken, alimlerin sözleri de nasıl muamele edilir? Çünkü bugün insanların kafaları itikat meselesine karman çorman. Yani kafalar Allah bullak olmuş vaziyette. Sebep sebep kitapta ve sünnete bir karşılık olduğundan dolayı değil. Alimlerin sözlerindeki karşılık. Ve insanların adımların sözleriyle nasıl muamele edeceklerini bilmediklerinden dolayı insanların kafası almak bulak. Yani biri geliyor, tebiiyle biri, Elinde bir tane kağıt var. Ne bu? Bak Görüşte burada geçen daha iyi yaşadığımız bir olay. Bak Görüşte İbn Hazım e, demiş ki, böyle ki bu şiitlerden hepsini yaparsa yapsın. Eğer biz adama ulaşmadığını görürsek önce onu anlatmamız lazım.'' E, diye. İyi de neyi anlatmış yukarıda? Yani nereye hani gelir bir işin üst tarafına bak bakalım neyi anlatıyor? Ee, yuhani, evvela, evvela her şeyden önce soru şu, bu hüccet mi? Sen bana ayet mi okuyorsun, hadis mi okuyorsun? Sanki elinde hani Araf suresi ayet 72 veya bilmem ne sen bana ayet okumuyorsun, benim senin gibi beşer olan canlı tak ettiğinde, kafam bozulduğunda yanlış söylemiştir, hata etmiştir dediğin bir adamın fetvasını bana okuyorsun şu anda. Doğru mu? Hani benden Allah'ın kelamına zillet gösterdiğin tezellül hudur gösterdiğin gibi boyun bükmemi beklemeyen? Yani. Öyle. Hadi böyle öyle olsun diye neyi anlatıyor ee, bu adam? Bir de aileyeden ona bakmak lazım. Onun için ibadet meselesine dikkat edin çünkü bu din nasıldır Allah'ın ibadette bildenmesi meselesi dinin aslı olan bir meseledir. Bu meseledeki karışıklık, bu meseledeki problem Allah muhafaza insanın itikadına zarar verebilir. Bu vakadaki ferye meselelere benzeriz. Allah'ın ibadette bildenmesi, Allah'a ibadette bildenlerin müşrik olması